288 numaralı konu, Kureyş ileri gelenlerinin peygambere suikast yapmak için toplanmaları Hazreti Peygamber Haç mevsiminden sonra Mekke'de zilhicce, Muharrem, safer aylarını geçirdikten sonra, Mekke müşrikleri onun Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini zannediyorlardı, Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da biliyorlardı, böylece Allah'ın Medine'yi İslam'ın kalesi yapacağından korkuyorlardı, onun için Hazreti Peygamber'i öldürmek, hapsetmek veya sürgün etmek için, için toplandılar, Enfal suresinin, kafirler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri, ya da, yurtlarından, çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı, onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır, ayetinin iniş sebebi budur, Hazreti Peygamber de Ebu Bekir'in evine gittiği gün, müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi.